Biz kimiz? Neden buradayız? Bu gibi sorular insanlık tarihi boyunca insanlığın kafasını kurcalamış. Tarihin ilk mitlerinden bir tanesi Gilgamesh Destanı'nda da bu sorular sorulmuş. ve Ondan sonra Yunanlar, Çinliler, Orta Amerika'daki milletler aslında kendi bu küçük gezegendeki konumumuzu anlamaya, sorgulamaya başlamışlar. Ve hala da bazı soruları soruyoruz. Ama bilim çok ilerlemiş vaziyette. Bugün aslında bu temel soruları işin astrofizik bölümünden bakacağız. Ve Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünden Profesör Doktor Alpar Sevgen bizim ufkumuzu açacak. Ve bize aslında bu temel soruları açıklayacak. Hoş geldiniz Alpar Bey. Hoş bulduk. Bu programı sizinle beraber yapıyor olmaktan çok memnunum. Çünkü Boğaziçi'nin bir stilini de aksettiriyor. Ben fiziktenim ama siz... Hem edebiyat mezunu hem tarih mezunusunuz, şiir kitapları yazıyorsunuz. Böylece Boğaziçi'nde sosyal ve beşeri bilimlerde olanların bilime ilgi duyması, bilimdekilerin de aynı şekilde mümkün olduğu kadar edebiyat ve tarihe meraklı olması, ilgi göstermesi, saygı duyması bu üniversitemizin bir e, geleneği. Umarım hep devam eder. Için eski, çok teşekkürler eski, Ben teşekkür ederim. Eski çağlarda... Bu, mesela astronomlar aynı zamanda filozofmuş, değil mi? Hepsi bir, yani bir paralel gidiyormuş. Bugün maalesef kopmuş vaziyette bu. Vallahi göreceksiniz işte bu konuları tartışıp insanın hiç olmazsa kendi kendine biraz felsefe yapmaması mümkün değil. Yani insanın e, aklı o düşüncelere kayıyor. Bu ilk epizotta, ilk e, videomuzda e, yavaş yavaş evimizden uzaklaşıyoruz, dışarı çık. Çıkıyoruz. Ee, Milattan önce 400 sene önce Yunanların çizdiği bir harita. Fakat e, yani hiç küçümsememek lazım e, bundan düşünün. 2400 sene önce böyle bir harita çizilebilmiş. E, Avrupa'ya hayal yerinde değil mi? <gülüyor> evet. İtalya var, Yunanistan var, Kızıl Deniz var, Mısır var. E, yani kolay değil o devirde. Bir yerden bir yere gitmenin o kadar müşkül olduğu bir zamanda böyle bir harita çizilebilmesi enteresan. Zaten Yunanlılar ben birazcık arkeoloji merakım olduğu için bakıyorum gerçekten de özellikle Sümer ve Afrika'dan çok beslenmişler. Yani nasıl daha sonraki dönemlerde Avrupa'da işte Yunanlıları her şey... Yunan kültürü üzerine kurulmuşsa Yunanlarda da onlardan önce gelenler üzerine bayağı bir şey inşa etmişler değil mi? Evet. Şimdi zaman geçiyor, durmuyor. Artık daha fazla bilgi var. Neredeyse 500 sene sonra. Yani dünyadayız ve dünyanın yine de küçük bir kısmını ancak biliyoruz. Derken bugünlere geldik ve dışarı çıktık. Dünyamız uzaydan görünüyor. İnsan aynı bu şiirdeki kum tanesi gibi kendini hissediyor. Yani biz bu kadar kendimizi büyük görüyoruz. Bu kadar işte bütün savaşlar, bütün doyumsuzluklar, tarih boyunca olan her şey şu minicik noktada oluyor. Ve insan gerçekten de bir bütünün içinde kendini ne kadar aslında o kum parçası gibi hissediyor değil mi? Yani... Evet ve düşünün daha güneş sisteminden de çıkılmadı. Yani daha kendi güneş sisteminin içindeyken yok, yok gibisiniz yani o kadar miniksiniz ki insanların ihtirasları, hakim olma, hüküm sürme istekleri. Karl Sagan da bunu çok güzel anlattı. İşte bu küçük noktada minnacık bir yeri minnacık bir zaman aralığında ne için? Kalsagan'la ilgili şu anekdot beni çok etkilemiştir. 5 yaşındayken yani bir deha'dan bahsediyoruz. Kütüphaneye gidiyor, annesi bir işte halk kütüphanesi kartı çıkartıyor, gidiyor, işte sorular soruyor, kitapları okuyor ve 5 yaşındayken öğreniyor ki aslında güneşimiz bir yıldız ve o etrafta gökyüzünde gece semasında gördüğümüz hepsi birer yıldız, binlerce yıldız var ve yani sonrasında tarif ederken diyor ki o zaman zaten böyle neredeyse bir ilahi bir şey olduğunu düşündüm. Bu kadar böyle bir ıı, devasa bir evrende minicik bir parça olduğumuzu kavradığımda. Bir çocuğun evreni, evrenle tanışmasının hikayesi. Evet. Akıllı bir çocuğun. Çünkü evrene bakıyor. Bilmiyorum. Pek çok kişi mahalledeki topa bakıyor. Topa. <gülüyor> <Çok>, çok... <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi tabii bu dünyamızı da e, az çok biraz korumamız lazım. Eninde sonunda zaten Dünyanın başına dertler gelecek ama e, zamansız ve gereksiz olmaması lazım. Ya mesela hocam bununla ilgili tarih boyunca zaten pek çok felaket başımıza gelmiş ama mesela ilk akla gelen son yıllarda bilim insanları diyor ki daha önce işte yok mesela meteor geliyor, yok hastalık şudur budur yani Dışarıdan gelen tehlikeler ama bu sefer ilk defa insan kendi eliyle sonunu getirebilir. Bu küresel ısınmayla ilgili. Yani yedinci mi dediler? Sekizinci küresel felaket kapımızın önünde duruyor deniliyor. Şimdi e, isterseniz meteor çarpmasından başlayayım. E, aslında dünyayı koruyan bir e, iyilik meleği var. Biraz şişmanca ve büyük Jüpiter. Jüpiter dünyadan çok büyük ve dolayısıyla bu tarafa doğru gelen meteorları Güneş, Jüpiter çekiyor. Bizden çok daha büyük olduğu için Bizden, ona gidiyorlar. Ona, ona gidiyorlar ve biz epey bir dertten kurtuluyoruz. Ancak çok fazla meteor var, komet var ve bunların büyüklüğüne göre gelişi ve çarpması bazen bir şehri yok edebilir bazen dünyaya çok büyük bir zarar verebilir. Şimdi Amerika'da bir daire kuruldu, bu meteorları takip etme dairesi. Fikir şu, şayet çok uzakta buna dünyaya doğru geldiğini anlarsak ve çok uzaktayken üzerine inebilirsek, belki orada bomba falan patlatarak onun yörüngesinde minnacık bir değişiklik yapılabilirse, mesafe çok uzun olduğu için buralara yaklaştığı zaman dünyaya vurmayacak, yakınından geçecek. Fakat bu tabii e, garanti bir şey değil. Çünkü gelen şey büyükse e, burada hemen yarın öbür günü konuşmuyoruz. Yani binlerce seneyi de e, düşünebiliriz. E, dolayısıyla böyle bir tehlike her zaman için var. Yani dünyaya e, hatta çeşitli Hollywood filmleri de yapıldı. Oldukça il, ilginç ve görüyorsunuz. E, yani vurmak ne, ne, ne demek o filmlerde? Yani nasıl... Alt üst oluyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ayın da, ay dedenin de esasında dünyaya vuran bir büyük, böyle bir komet gibi değil, bir planet gibi bir şeyin vurmasından ayın bizden ayrıldığı, çıktığı düşünülüyor. Çünkü astronotların dünyaya getirdiği ay malzemesi aynı dünyayla malzeme bizden kopan bir parça bizden ve tabi öbür planetin de karışımından bir parça e, enteresan şey şu e, ay önceleri dünyaya çok daha yakındı Hı. ve e, mesela şimdi bizim Türkiye'deki denizlerde pek gözükmüyor ama okyanusa giderseniz med, e, Cezir olayları var şimdi bu tabi ayın çekiminden gelen bir şey medcezir fakat bunu ta eskiye götürün ayın e, yeni koptuğu devreleri ve dünyaya yakını geçtiği yani ya, o zaman da zaten deniz falan da yok e, erimiş e, lava her taraf ve düşünün yer kalkıyor 100 metre ayın her geçişini. Ve o zaman dünyanın dönüş zamanı da yani gün uzunluğu da kısa 6 saat 7 saat şimdi yani 24 saat hep böyle 24 saat kalmayacak ay bizden her sene Yaklaşık 4 cm falan daha uzaklaşıyor. Ay'a giden astronotlar oraya reflektör ayna koydular. Lazer ışığı gönderiyorsunuz. Geri dönüyor. Dolayısıyla çok santimetresine e, e, kadar ölçmek mümkün. Dolayısıyla e, ayın her sene işte 4 cm falan uzaklaştığı ortaya çıktı. Bu ne demek? Ay giderek uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça da dünyadaki gün uzuyor. İşte mesela ne bileyim şu kadar 100 milyon sene sonra 24 saat değil belki 48 saat olacak günlerimiz. Bu arada o zaman kadınların, derler ya kadınları daha çok etkiler ve kurt adamları ve benzeri <gülüyor> <gülüyor> o varlıkları dolayısıyla etkisi de azalacak herhalde oyun. Evet, <gülüyor> <gülüyor> belki daha medeni olur ortalık. <gülüyor> <gülüyor> Bu meteor kısmı, bunun daha devamı var. Tabii iklim sıcaklığının artması ve bizim de e, tedbirleri almayarak e, bu ısınmaya hızlandırmamız, hızla, e, ısınmaya sebep olmamız, işte buzulların erimesi, az buz tehlike değil çünkü denizler yükselince e, bu buzulların erimesiyle e, bütün önemli şehirler deniz kıyısında. Yani denizi 5-6 metre yükselttüğünüzü düşünün her tarafı sular basacak. Bu insanlar nereye gidecek? Nereye yerleşecek? Yani dünyayı bekleyen sarsan olaylardan bir, bir de tanesi. Türler mesela bilim insanların şu andaki hesapları gerçekten hiç olmadığı kadar bir hızda ıı, türler yok oluyor. Yani uçan pek çok böcek türü mesela son 10 yılda hiç olmadığı kadar yok olmaya başlamış. E bu e, piramit olarak düşünürseniz bütün varlıklar birbirine bağlantılı. Onu yiyen hayvan, onu e, daha yiyen daha büyük hayvan, büyük balık, küçük balık hesabından bize kadar geliyor. Bugün belki bir kurbanın yok olması çok önemli değil gibi bakıyoruz ama o kurbağayı yiyen daha büyük bir canlı ya da kuş vesaire böyle uzanıyor. Dolayısıyla hakikaten küresel ısınma İş adamı tarzındaki liderler Trump gibi küresel ısınma yoktur deyip belli endüstrileri belki destekliyor ve bu sayede de kısa vadede büyük paralar kazanıyorlar ama büyük resimde dediğiniz gibi çok büyük bir felaket kapımızda. Bir diğer dünyayı bekleyen başına gelebilecek dertlerden bir tanesi de bu yaygın salgın hastalıklar. Biz bunların hepsini geçti zannediyoruz ama. Şimdi mesela bakın antibiyotikler üretiyorsunuz, mikroplar hemen onlar çok süratli ürettiği için bakteriler hemen evriliyor ve ona karşı dayanıklı olanları. Siz onunla ona karşı hassas olanları öldürüyorsunuz. Ama yaşayan kim ona karşı dayanıklı olan? O zaman ona karşı ona karşı dayanıksızsınız. Yani olardan bazıları çok büyük. E, sağlık felaketine yol açabilir yani buna insanlığın daima dikkatli olması lazım. Nitekim tarihimiz bunlar bunlarla dolu. Ya bu mesela kara e, veba, Black Plague denilen e, Avrupa yani Orta Asya ve Avrupa'daki e, veba yani inanılmaz bir figür, 75 ila 200 milyon insanın yok olduğu söyleyin. Düşünebiliyor musunuz? 200 milyon, hadi 150 milyon diyelim Ki o zamanın dünyası. O zamanın dünyası. Yani, bu kadar kalabalık değil. İnanılmaz bir, bir figür bu. Şimdi bunun deva, devamında bir başka dert, yakın e, dert, e, robotlar, biliyorsunuz bunlara yapay zeka artık yükleniyor ve özellikle e, otonom silah sistemleri yani kendisi bu silah sisteminin düşünüyor, taşınıyor, bu adam kötü adam diyor, bunu vurmak lazım diyor, vuruyor. Ve bunların e, kitle halinde olduğunu düşünün ve ellerindeki silahların çok kuvvetli olduğunu düşünün. Bu otonom sistemlerin bir özelliği insan kontrolünden çıkması. Mesela drone, drone'ları yani insansız hava aracı var ya bunlara silah da yükleniyor. Ve bunlardan e, çok sayıda gönderdiğiniz zaman kendi aralarında konuşup bir gemiye hücum etmeleri, bir şehre hücum etmeleri mümkün. Ee, yani bu da e, kontrolü çok güç hemen bugün yarın için demiyorum ama 100 sene 200 sene 500 sene verin bu daha yani başlangıcındayız bu işin bunun ötesine bakın bu da çok tehlikeli bir şey birden beri bulut halinde otonom tam yani şu anda şey <gülüyor> e, filmlerde, filmlerde gördüğümüzün <gülüyor> şeysi zaten hocam biliyorsunuz böyle mitolojide olsun edebiyatta olsun pek çok canavarlar ya da korku senaryoları içimizden çıkan korkuların bir dışa vurumu. Dolayısıyla hani 100 yıl önce vampirler vesaire onları izliyorduk. Şimdi de o vampirler rockstarı ama robotlar korkutucu ya da işte uzaylılar belki korku filmlerinde konu oluyor. Çünkü hakikaten böyle bir olasılık olduğu için korktuğumuz için onları e, seyrediyoruz ve bir taraftan da hani uyarıcı olarak da evet. koyuyoruz. Bir tane de taze bir problem var son 5 senenin. Bunda nereye gideceği belli değil. Ee, CRISPR deniliyor buna. Ee, biliyorsunuz canlının ana molekülü DNA. Kodlamamız. Şimdi e, teknoloji o kadar gelişti ki e, bilimde bu UPUS'un molekülü istediğiniz yerden kesebiliyorsunuz. Ve belirli bir kısmını DNA'nın çıkartabiliyorsunuz. Veya çıkarttığınız yere yeni bir şey ekleyebiliyorsunuz. Bu iyiye de kullanılabilir, kötüye de gibi, Her şey gibi. Evet, şey evet. gibi. Ondan sonra bunun bir tehlikeli tarafı var. Mesela nükleer bomba yapmaya kalktığınız zaman bunu cümle alem çabucak fark ediyor. Yani nükleer bombayı yapmaya bugün bir ülke kalksa bunu gizli tutmasına imkan yok. Çünkü bir odada, kenarda, köşede yapabileceğiniz bir şey değil. Bütün yukarıdan Uydularla gözetleniyorsunuz, işte santifüş fabrikası kuracaksınız falan. Kaçırmanıza imkan yok. Çünkü büyük büyük bir hadise o. Bu öyle değil. Bu bir oda, küçük bir bina yetiyor buna. Dert şu, bu molekül bir sonraki jenerasyona nesle geçtiği zaman neler yapabilir? Bunun, yani, bu, çok... bunun e, yani araştırmasının da iyi kontrol edilmesi lazım. Mesela insanlar da kullanılır mı kullanılmaz mı ve çok zor. Yani e, gerekli denetim mekanizmaları olmayan pek çok e, ülke var. Yani ülkelerin belki çoğu böyle ve bu gayet gizli yapılabilecek bir şey. Yani ben yapmıyorum etmiyorum diyen bir ülke belki gizli e, laboratuvarlarını e, yaptırıyor olabilecek. Dolayısıyla bu da dünyadaki e, Bildiğimiz yaşam tarzını değiştirmeye aday e, bilimsel teknolojilerden bir tanesi. Evet. Umuyorum dünyamızı güzel mavi şekilde devam ettirebiliriz. Biz devam edelim. Şimdi biraz daha dışarı gidelim. İlk artık senaryolardan sonra. Bize hayat veren güneş. Ay bize bir buçuk ışık saniyesi mesafede. Yani ışık bir buçuk saniye alıyor Aydan çıkıp bize gelene kadar. Yani biz aya bakınca aslında bir buçuk dakika, saniye önceki, önceki halini görüyoruz. Evet. Yani geçmişi görüyoruz. Evet. Ama bütün astronomi böyle. Yani daha uzağa bakmak demek. Daha geçmişe bakmak güneşi demek. Güneşi ne kadar sonra Sek görüyoruz? 8 dakika. Yani 8 dakika birisi alıp güneşi cebine koyup gitse bizim 8 dakika hiç haberimiz olmayacak. Yani güneş yok olsa 8 dakika boyunca biz güneşin İmajiyle Var. kalacağız. Evet. Ondan sonra da Evet çünkü onlar 8 dakika önceki güneşten çıkmış olanlar. Güneş yaklaşık 5 milyar senelik. Bu halde 5 milyar sene daha devam edecek. Güneş evrende gördüğümüz güneşlerle kıyaslayınca nasıl bir harikulade bir şey mi? Hayır, Yıldızlardan hayır, bir tanesi hayır, hayır. gayet alelade mi? Alelade bir yıldız. Çok büyük değil. O bizim avantajımız. Büyük olsaydı çabuk yakacaktı. Çabuk yakacaktı yakıtını. Yakıtı da hidrojen şu anda merkezde. Şimdi çok büyük olmadığı için yavaş yakıyor. 5 milyar senedir yakıyor. 5 milyar sene daha merkezdeki hidrojeni yakacak. 5 milyar sene sonra. 5 milyar sene sonra. Şimdiki soba dersek, sobada hidrojen yanıyor. Bu sobanın külü, külü var tabii. Kül helyum, onlar birleşiyor hidrojenler birleşiyor helyum oluyor. Güneş merkezdeki e, hidrojenleri bitirip merkezde helyum ol olacak. İşte o sırada e, şu anda takriben ben 12 milyon derece olan merkezdeki sıcaklık 100 milyon küsür dereceye çıkacak ve güneş e, dış cepherini uzaya doğru itecek. Dünya tamam, Merkür falan yutacak Merkür yutacak Venüs'ü de yutacak Dünya'yı sıra bize gelecek. Sıra bize gelecek. Ee, bize yutar mı yutmaz mı belli değil fakat e, sonunda şu olacak e, şu anda yörüngemizde böyle dönüyoruz fakat güneş yak çok yaklaşınca e, o çıkarttığı partiküller dünyanın gidişini engelleyici olacak bir sürtünme gelecek ve dünya o güneşin genişlemiş olan kısmına düşecek yani yanacak kül olacak güve ve ateş <gülüyor> <hikayesi>. <gülüyor> gitmiş olacak zaten su da yani dünyayı ayakta tutan değil mi su da evet. tabi o devreye gelmeden dünyada hayat bitecek çünkü su kaynakları kuruyacak falan şu anda güneş saniyede yaklaşık 700 milyon ton hidrojen yakıyor 700 milyon ton ve bunu 5 milyar senedir yakıyor ve 5 milyar sene daha yakacak yani bu büyüklükler İnsan e, hapsalası ile insanların uğraştığı rakamlarla alakası olmayan büyüklükler. Yalnız yani ki, bütün e, evrene bakınca o da hiçbir şey değil mi? Yani onu anlıyoruz. <gülüyor> evet. Bir şey daha söyleyeyim. E, Kendimizde de çok küçük. Görmeyelim. Bizde de bir soba var. Yemek yiyoruz. Mildemizde yakıyoruz ya bunları. Bizim sobamız güneşin sobasından yüzlerce kere daha verimli. Çünkü o reaksiyonda ilk adım. Zayıf nükleer dediğimizle gidiyor. O da reaksiyonu çok yavaşlatıyor. Biz elektromanyetikle gidiyoruz. Çok daha hızlı. Çok daha efeşim. Aradaki fark biz ne kadarız? Güneş ne kadar? Evet. Güneşin, bu bildiğimiz güneş 5 milyar sene sonra gidecek. Göğe baktığınız zaman, tabii burada olmayacağız ama bakılabilseydi göğün yarısı belki güneş, güneş e, kaplıyor, olacak. kaplıyor olacaktı. Evet. Dünyaya geçmiş olsun olacak. Yani dünyanın sonunu daha önce başka bir son olmazsa şahit. Ya kendi ee, ellerimizle evet. bitirmezsek. Dünyanın sonunu biliyoruz işte. En sonunda güneşe kapaklanıp tost. Şimdi biraz güneş sisteminden dışarı çıkalım. Haldebran zaten... 56 ışık yılı. Efendim? Bu galiba en büyük güneşlerden bir tanesi değil mi? Bizim galaksideki. Yani çevremizdeki diyeyim. Çevremizdeki. Bu büyük bir şey, Betelgeuse. Ee, şayet bizim güneşimiz yerine Betelgeuse'u koysaydınız bunun çeperi e, ta Jüpiter'e kadar geliyor. Muazzam büyük yani. Ee, Betelgeuse çok büyük olduğu için çok çabuk yandı. Yani güneş gibi uzun e, değil. E, yani her an bunun bir süpernova olması, yıldızın patlaması bekleniyor. O zaman merkezi bunun büyük bir ihtimalle nötron yıldızına dönüşecek. E, böyle bir şey bu. E, bitoncuyuz. Süpernova Bu. olunca e, civardaki başka şeyleri de e, yutabiliyor mu? Hayır. E, e, Karadelik gibi değil. Hayır. İttiriyor. Et, et, <gülüyor> Karadelik'e <Kardiliyat> <gülüyor> takıntım olduğunu sanacaksınız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü ben mesela siz benim e-mailimi biliyorsunuz. Ben bulalara da takıntılıyım. Göreceğiz. Nebula ge gelecek yani o, şimdi. İnanılmaz renkler, yani, güzel şeyler var. Renklendirme. Yoksa... Ya bu da işte, bütün nitlerimi yıkıyorsunuz sırayla. Zaten bir galaksinin canlı ve gençliği yıldız, yeni yıldız üretme kapasitesi. Şimdi bizim bir mahallemiz var, galaktik mahalle. Bu mahallenin bir de büyük çocukları var, biz de o büyük çocuklardan biriyiz. Samanyolu büyük bir galaksi Andromeda bizden de büyük. Bir ilginç tarafı biz bu Andromeda ile çarpışacağız. Çarpışma herhalde araba çarpışması gibi pat diye olmuyor değil mi? Bayağı. Evet, olmuyor. Ee, galaksilerin çarpışmaları uzun sürüyor. Yani 750 milyon sene, 1 milyar sene bu çarpışma. Çarpışırken yıldızlar birbirine gel geliyor, çarpıyor şeklinde de düşünmemek lazım. Çünkü yıldızların, bir galaksinin içinde yıldızların arasındaki mesafeler çok çok büyük. Yani bir elmayı burada düşünün, bir elmayı San Francisco'da düşünün. Arası boşluk. Şimdi öbür galaksiden... Yine bir elma mesafe olarak İstanbul'da, öbürü San Francisco'da geliyor olsun. Şimdi bu elma alırım gibi birine çarpma ihtimali çok düşük. Fakat şu çarpışan o zaman esas olarak ne? Ee, galaksinin içindeki gaz, iki gaz çarpışıyor. Yani esas çarpışan onlar. Bir de şimdi artık şeyi biliyoruz. Her galaksinin ortasında, merkezinde büyük bir kara delik var. Bunlar çok büyük. Yani büyük yıldızdan geldik konuya yine. Yani büyük yıldızların kara delikleri gibi değil, bunlar galaktik e, kara delikler ve çok büyük. Mesela bizim e, galaksimizin kara deliği 4 milyon güneş kütlesinde. Ama 20 milyar güneş kütlesi olan e, merkezinde kara, kara, kara deliği olan galaksiler var. Ve kara deliğe girince hiçbir şey, ya mesela ışık bile geçmiyor değil mi? Yani tamamen çıkmıyor. çıkmıyor. Yani... Girebilirsiniz içeri. Girebilirsiniz ama çıkamazsınız. <gülüyor> çıkamazsınız. Dolayısıyla evet. yani kara delik bir de bilinmiyor değil mi yani içi sonuçta giren çıkmadığı için onun içinde az çok böyle yani bilim insanları bakınca kara delikle ilgili Hawking'den tutsun herkes bir şeyler yazıyor belki fizikçiler ama içine giren çıkamadığı için bilinmiyor içeride neler olduğu. Evet yani, ediliyor. Evet, yani tamamen crushed tamamen ezildiğiniz biliniyor. Ee, Enteresan bir şey e, kara delik. Çünkü Einstein mesela inanmamış. Teorisinin en önemli e, tahmini kara deliklerin mevcudiyeti. Einstein kara deliklere inanmamış. Düşünün bu kadar devrimci bir düşünceye sahip o teoriyi kuruyor. Fakat teorisinin en önemli e, tahminini hadi canım bu kadar da olmaz <gülüyor> diyor. Fakat bugün artık kara delik kara deliklerden bilgi şu şekilde geliyor. Kara deliği doğrudan görmüyorsunuz. Fakat kara deliğin etrafındaki yıldızların hareketleri çok muazzam bir kitlenin orada olduğunu işaret ediyor. Anomaliden mi ortaya ee, çıkmış? Bir o var. Yıldızların hareketleri. Bir de kara deliğe doğru giden gaz ısınıyor ve ışıyor. Kara deliğin kendisi ışımıyor ama oraya doğru giden e, gaz o ışıyor. Dolayısıyla kara delik Karadeliğin varlığını o şekilde, indirekt bir şekilde fark ediyorsunuz. Ve galaksi çalışması galaksiyi gençleştiriyor. O karadilikler birleşiyor, tekrar etrafa şok dalgaları yolluyorlar. O moleküler, molekül bulutları sarsılıyor. Yıldız yapmaya teşvik ediliyor diyeyim. <gülüyor> Yıldız yapım faaliyetleri artıyor. Enerjik bir aktivite diyebiliriz yani. <gülüyor> Enerjik. İlk başta büyük patlama, sonra bir enflasyon devresi, yani kainatın çok büyük bir süratle genişlediği bir devre, göz açıp kapayana kadar. Ondan sonra yavaş yavaş soğuması, yani galaksilerimiz var ve dünya, evren hızlanarak genişliyor. Evet, ben bu seferde anlatacaklarım bu kadar. Eski çağlarda anladığımız gibi Zeus yukarıdan kukla oynatıcısı gibi her şeyi yapmış e, fikrinden çok uzaklaşmış vaziyetteyiz. Burada işin evet. fiziğini görüyoruz. Birazdan Peki. devam edeceğiz. Demin küçük dünyamızdan yola çıktık ve bir evren resmi çektik. Dünyanın evrendeki konumundan bahsettik. Şimdi bu bölümümüzde Evrenle ilgili kabaca neler düşünülüyor? Bilim dünyasında neler, nasıl bir anlayış geçerli? Onu konuşacağız. Evet Alpar Bey, demin ki Zeus'la kapattık ve <gülüyor> öyle bir kukla oynatıcısı tanrılardan uzaklaştığımızı gördük. Bu aslında bu mucizelerin de mucizevi bakışlarında yok olduğu anlamına mı geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... Evrende mesela dünyada istediğiniz kadar fizik yapın, ee, birisi size dese ki efendim tam uzakta bir galaksi var, orada bir yıldızın bir planeti var, orada elma yere böyle düşmüyor, yan gidiyor dese buna durduk yerde kolay kolay hayır demenizin imkanı yok. Bunu şey yapmanız lazım, ee, ölçmeniz, görmeniz falan lazım. Ee, Mesela diyelim ki yakın galaksi bile uyuyor da çok uzak galakside başka şeyler oluyor dense evet veya hayır diyemezsiniz. Yani fizikte şu var, aklınızdan düşündüğünüz ve size çok makul gelen bir şey oluyordur diyemiyorsunuz. Bunu mutlaka ve mutlaka ve tartışmasız bir şekilde, herkesin üzerinde kabul edebileceği bir şekilde görülmesi veya deneyinin yapılması lazım. Dolayısıyla yani fizik gözlemsel bir e, bilim. Tabii gözlemden bir mana çıkartıyorsunuz başka fakat e, hiçbir şey gözlemeden kafadan pek çok şey üretebilirsiniz. Çok güzel teoriler etrafta uçuyor. Olabilir fakat yani bunların mutlaka ve mutlaka e, deneyle yani tabiatın bunları yaptığını görmek lazım. veya tabiatın yaptığından bir mana çıkartmak lazım. Şimdi bizim... E, Esasında bugün geldiğimiz nokta şöyle, bir görülebilir kainatımız var. Görülebilir kainat, ışığı bize 14 milyar senedir, yani kainatın yaşı kadar uzaktan gelen yerler görülebilir kainatımızın sınırı oluyor. Ama kainatın sınırı olmuyor. Yani çünkü daha uzak yerden bize henüz daha ışık gelmemiştir. Şimdi bu çok muazzam bir hacim. Yani... 14 milyar ışık senesi. Şimdi e, gözlemlediğimiz şey şu. Kainatın her yerinde ve her zaman için. Çünkü uzağa baktığınız zaman aslında eskiye bakıyorsunuz. Dolayısıyla uzakta bir şey gördüğünüz zaman. Oradan gelen o, ışık. E, evet. Nasıl güneşe baktığınız zaman 8 dakika önceki olaydı. Uzak yere baktığınız zaman da 1 milyar sene önceki durum. 2 milyar sene önceki durum. Böyle. E, burada şunu görüyoruz. Evet. Dünyada geçerli olan fizik yasaları her yerde geçerli. Yani kainatın her köşesinde geçerli ve bütün zamanlar için geçerli. Yani kainatın sıfır anından bugüne kadar ve kainatın her yerinde e, fizik yasaları geçerli. Bunu nasıl biliyoruz? Bütün yer ve bütün zamanlar için. Mesela ben size bir misal göstereyim. Elemanlar. Şimdi dünyada çeşitli elemanlar var. İşte hidrojen var, helyum var, hidrojen. sayın. Nitrojen, devam. Demir. Demir. Şey, e... Altın, uranyum, oksijen. güneş, evet. oksijen. Tamam. Şimdi acaba kainatın başka yerinde başka türlü malzemeler mi var? Yani oksijen yerine başka bir şey mi var? Demir yerine başka bir şey mi var? Şimdi bakıyorsunuz oradan ışık geliyor size. Çünkü gidemediğimize göre, alıp getiremediğimize göre ancak bize gönderdiği ve ulaşabilen sinyal ışık. Gerçi şimdi yeni bir sinyal daha var. Onu sonlarda söyleyeceğim. Bu kütle çekimi dalgaları meselesi. Bu son Nobel. Fakat esas bilgi kahir ekseriyetle. Bu ışıktan aldığımız şey. Şimdi bu her elemanın, dünyadaki elemanların bir şeysi var. parmak izi var. Siz bu parmak izinden o elemanın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi bakıyoruz çok çok çok uzak galaksilere. E, aynı parmak izini alıyoruz. Yani aynı atom yapısını evet. alıyoruz. Dolayısıyla atom yapısı demek burada, burada bulduğumuz, anladığımız fizik orada, orada da geçerli şey. demek. Ben size bir iki misal bu sinyalin nasıl olduğuna dair. Hidrojenin çeşitli izleri var. Bunlar illa görünür e, yani gözümüzden e, görünür e, ışığın görünür kısmında değil. Bir de gözüken ışık da var. Ultraviyole, infrared falan. Hidrojenin bir şeysi oluyor. Hidrojenin Parmak izi, bu da demirin parmak izi. Şimdi e, bunu gördüğünüz zaman, yani oradan gelen ışığı analiz edip, ki kolay değil bunlar, e, bu yapıyı gördüğünüz zaman, a orada demir var'' diyorsunuz. ha orada şu var, bu var'' diyorsunuz. Şimdi biz bu parmak izini kainatın her tarafında görüyoruz. Bütün elemanlarda böyle. Demek ki bunların yapılarına burada çalışıyoruz. İşte kuantum, mekanik var, e, elektromanyetik teori var, yani fizik yasaları var. Buradaki atomları onlarla anlıyoruz. Demek ki oradaki atomlar da bunların aynısı. Demek ki burada bulduğumuz kanunlar sadece dünyaya özgü değil. Evrensel olarak öyle. Ve uzağa baktığınız zaman zamanda geriye doğru bakıyorsunuz. Demek ki o kanun, yani geçmişten o elemanları görüyorsunuz. Geçmişten gelen bilgi, uzaktaki ve geçmişteki bilgi sizin burada bildiğinizle aynı ise her yerde ve her zaman bu fizik yasaları geçerli ki hani dünyadan umudu kesen ve başka gezegenleri ya da işte kitleri kolonize eder miyiz diye düşünen kimi bilim insanları bunu birkaç sene önce bir belgeselde izlemiştim. Bir kadın biyofizikçi galiba. Özellikle işte hangi gezegenlerde hangi elementler var? Dünyaya uygun mu? Orada hayat olabilir mi? Ki belki oraya gideriz diye bu umudu yani... almıştı. Şöyle söyleyeyim, orada hayat olsa bile oraya gidebilmek ayrı bir konu. Yani farz, far, farz edin çok güzel bir planet bulundu. Hadi gidelim, o kadar kolay değil o iş. Ya burada yine mucizeyi öldürmüş oluyoruz sırayla. Yani tabii mucizenin tarifine bakıyor. Efendim işte yolda yürüyordum, köşeyi döndüm. 20 senedir görmediğim, sevdiğim arkadaşımı gördüm. Mucize diyorsanız bu mucize olabilir. Düşük bir ihtimalledir belki ama olabilir. Adam burada değildir. Kazara rastlamışsınızdır. Ama şunu düşünüyorsanız mucize için. Evrenin içinde öyle bir yer ve zaman vardır ki burada fizik yasaları durabilir. Biri gelir bunları durdurtur. Ha, şimdi bu hiçbir zaman olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla mucizeden maksat fizik yasalarının durdurulması onun yerine bükülmesi. Onun yerine başka bir iradenin ikame edilmesi ise bu hiç olmadı. Mesela şöyle söyleyeyim. Asa'nın vurulup e, Kızıl Deniz'in ikiye ayrılması. Bu hoş bir hikaye, mitoloji ama bu olmadı. Asa vurulup ikiye ayrılmadı. Veya ki bu arada pardon yine ben bir tarihsel parantez açacağım. O e, asanın yılana dönüşmesi vakti zamanındaki Mısır'daki büyücü gösteri, işte gösteri sanatlarıyla uğraşan insanlar onu bayağı sık yapıyormuş. Hala bugün bile yapıyorlar. Yani yılan böyle şey oluyor, katatonik bir hale getiriliyor. Ondan sonra da bir sinyalle resmen hipnotize olan yılan tekrar yılanlaştırılıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz mucizelerin hepsinin bir açıklaması var aslında. Sadece mitoloji değil bir de fiziksel olarak da bir oyunda söz konusu. Evet ama yani asayı vurdum Kızılderîz ikiye ayrıldı pek ee... <gülüyor> <gülüyor> o, oyun o. Evet. <gülüyor> veya işte bir başka suna atfedilen ölüyü diriltti veyahut köre endülsü değdi ve gözlerini açtı bunlar bunlar da doğru değil yani fizik yasalarının durduğu yer ve zaman yok bunu bu diğer taraftan Kızıl ayrılması hikayesini anlatabilirsiniz. Hoş bir hikaye, metolojik bir hikaye, işte tarihi hikaye falan. Ee, yani şöyle söyleyeyim: Kainatın başlangıcı insan olunu hep meşgul etmiş ve dünyada pek çok din var. Yani biz sadece Ortododaki semavi dinlere bakmayalım. Afrika'da her kabilenin bir dini var. Kızıl derilerinin dini dini var. Asya'da. Sadece Hindistan'da kaç tane din var. Sonra bu dinler yaşamış bir kısmı değil mi? Şimdi eski Roma dini kalmadı, eski Yunan dini kalmadı. Zeus artık hikayelerde var. Bütün bu dinlerde bir başlangıç mucizesi, başlangıç hadisesi evet, mitosu var. var. Mitosu var. Birbirlerinde çok benziyorlar. Yani mesela bu işte flood evet. ya da mesela evet, işte yani. e, Dünya altı bin sene önce kuruldu falan. Bu tür şeyler. Şunu söylemek istiyorum. E artık fizikte bunu o kadar iyi biliyoruz ki fizik kuralları her yerde ve her zaman için geçerli. Dolayısıyla artık söylemlerin bu fizik yasalarıyla çatışır olmaması lazım. Yani başka şeyler söylemek lazım. Mesela nasıl daha iyi insan olabiliriz? Nasıl bu gü güzelim küçük dünyamızda daha mutlu müreffeh yaşayabiliriz. Bunlara odaklanmak lazım. Yoksa böyle e, işte falanca yerde şu var, bu var şeklinde e, bunların doğru olmadığı artık kesin biliniyor. Burada bir, burada bir tereddüt yok. Şimdi şeye dönelim isterseniz. Biraz e, ana hatlarına. Çünkü siz dediğiniz fizik kanunları her yerde ve her zaman geçerli. E, buna paralel olarak e, evrende her şey homojen ve izotropik diyorsunuz. Ee, merkez yok ve uçsuz bucaksız. Yani bir şey değil. Böyle bir karenin içine hapsolmuş bir evren anlayışı yok. Şimdi homojenlikten kasıt şu. E, homojen dediğimiz zaman her yerde aynı demek istiyoruz. İzotropik de teknik bir deyim. Her yönde aynı. Yani şöyle de baksanız evren aynı gözüküyor. Böyle baksanız evren aynı gözüküyor. Tabii buna hemen itiraz etmek mümkün. Ya nasıl olur? Şimdi biz dünyadayız. Biraz yürü tırmalıp çıksak boşluktayız. Biraz öteye git güneş başlıyor. Güneşi geç yine boşluk. Onu geç işte bir başka yıldız, başka galaksi. Yani öyle homojen homojen değil. şu şekilde homojen. Çok büyük bir kutu düşünün. Mesela ne bileyim televizyonun içine koyduğunuz kutu. Ama bu kutu çok büyük olsun. Çok çok Milyonlarca. Mesela 250 milyon ışık senesi. Bu şu demek. Mesela bir, bir uzunluk ölçerken cetvelle ölçüyorsunuz. Cetvelle ne kadar emin olabilirsiniz ölçtüğünüze? Dersiniz ki mesela 3 santim 4 milimetre. Peki milimetrenin kaçta kaçık kadar daha var? Artık orada emin değilsiniz. Şimdi e, ölçeğiniz mesela santimetreniz 250 milyon ışık yılı olsun. Onun daha ufağına bakmayın. Şimdi o kutuda diyelim ki bir rakam söyleyeyim. Diyelim ki bin tane galaksi var. O kutuyu alın başka bir yere götürün. Yani başka bir yerde gözlem yapın. Burada kaç galaksi var? Aşağı yukarı, aşağı yukarı bin tane. Oraya koyun bin tane. Bu tarafa koyun bin tane. Ortalama olarak her homojen bu anlama geliyor. Homojen bu anlama geliyor. Her tarafta böyle bir e, homo homojen ne, ne, ne yani bir e, özelliği olan bir yer yok. Her yer aynı. Tam demokrat mı diyeyim, ne diyeyim? Ee, bir özelliği olan bir yer yok. Bizim kendi galaksimiz mesela o da e, bunca galaksiden bir tanesi. Ne kadar galaksi var diyorsanız eskiden birkaç yüz milyar zannediliyordu. Şimdi bu sayının bir trilyona yakın olduğu. Bilmiyorum ileride neye Bir trilyona yakın galaksi. Her galakside yüz milyarlarca veya bir trilyona yakın yıldız. <gülüyor> Ve bu yıldızların planetleri ee, yani Trilyon çok sayı sayıda var. Bir şey daha var. Ee, peki bunun e, yani bir görünebilir kainatımız var. Yani bize bugün için ışığı gelmiş olan en son en uzak yer. Ama onun ötesinde henüz ışığı bize ulaşmamış olan yerler de var. Dolayısıyla e, kendi kainatımızın bir e, sınırı yok gözüküyor. Bir merkezi de yok veya her yer merkez böyle bir kainat. Peki bu evren gittikçe genişiyor mu? Yani çünkü sınır yok diyorsunuz ve bu en son Nobel'den de biraz bahsettiniz, en son bu sene verilen Nobel'den de bahsettiniz. Bizim ortak tanıdığımız Berkeley'den profesörün de belki ondan da biraz bahsedersiniz ama bu özellikle evrenin genişlemesine dair bazı bulgular var. Dolayısıyla bu bana çok büyüleyici geliyor. Bir taraftan böyle homojen bir evren var nereye baksanız dediğiniz gibi aynı ama bir taraftan da böyle sürekli genişliyor ve genişledikçe de soğuyor. Bu evrenin homojenliği şöyle bir şey. Hani eski masallarda vardır. Çocuk yolunu kaybeder ormanda. Bütün ağaçlar aynı cinstendir. Sağa gitse aynı ağaçlar, sola gitse aynı ağaçlar. Evrende büyük büyük gratal ekmek parçaları. Oluyor. Evet, evet. Yani e, evrende yönünü bulmak bir kere kaybolduktan sonra çok çok zor. Yani e, her yer homojen, birbirine benziyor böyle bir e, enteresan bir evren. Tabii az çok bunun sebebini daha konuşacağız. Bu da bir e, mucize değil. Yani bunu şey yapacağız. E, şimdi e, genişleme, şeye, hikayesi. genişleme hikayesi. Efendim Einstein bu şey genel görelilik teorisini kurduğu zaman şuna dikkat ediyor. Bu teoriyi evrene tatbik ettiği zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bu evren ya genişliyor ya Küçülüyor, içe çöküyor. Şimdi bu merak ediyor, nedir bu? Soruyor diyorlar ki ya evren olduğu yerde duruyor. Ne içe çöküyor ne genişliyor. Dolayısıyla sabit evren düşüncesine mahkum olduğunu zannediyor. Ve denklemlerinde hiç hoşuna gitmeyen bir düzeltme yapıyor. Hiç memnun değil bu düzeltmeyi yaptığından. 1900'lerin başı mı? 15'ten ee, sonra 15. 17 falan. Ondan sonra e, bu iş böyle gidiyor. Derken 1929, e, Edwin Hubble, bu aslında bir avukat. Sonra astronomiye merak salmış. Avukat olduğu için de Nobel'i vermemiştir adam şahı, değil mi? Avukat olduğu için değil, astronom olduğu için. O zaman astronomlara e, pek vermiyorlardı. Hubble, e, kainatın, e, tabii bütün kainatı değil, o görebildiği kadar yakın galaksileri e, şöyle görüyor. Galaksiler bizden uzaklaşıyor, daha uzak galaksiler daha çok uzaklaşıyor. Einstein bunun üzerine hayattaki en büyük hatamı da diyor bu şeyi durdurmak ee, ve o denklemleri hani değiştirmişti ya onları tekrar eski haline getiriyor. Şimdi e, kainat böyle genişliyor. Şu anda genişleme hızını da az çok biliyoruz. 10 milyar sene beklerseniz kainat bugünkünün iki misli olacak. Peki gittikçe hızlanıyor mu bu? Gittikçe hızlanıyor. Ee, o da şöyle. Şimdi bakın yüz milyarlarca veya trilyona yakın galaksi var. Bunların hepsi birbirini çekiyor gravitasyon olayıyla. Dolayısıyla bu çekilme, genişleme herhalde yavaşlıyordur. Ama bu yavaşlamanın hızı ne kadardır? Bu son 98 öncesinde, son 30, yani ondan önceki 30 sene... Çok merak konusuydu. Mesela şimdi şu kalemi yukarı atsan giderek hızı yavaşlar, bir yerde durur ve aşağıya düşer. Dolayısıyla mesela yukarı çıktığı zaman kainatın genişlediği gibi diyelim değil mi? Masadan uzaklaştığı zaman genişliyor diyoruz. Ama bir yerde bu yavaşlıyor, uzaklaşması yavaşlıyor ve düşüyor. Şimdi soru şuydu, bu acaba kainat ta sonsuza kadar uzun? Uzaklaşacak mı? Hani mesela buradan roket attınız, dünyadan kurtuldu diyelim. Veyahut bir yerde dönüp tekrar e, büyük patlamanın tersi, büyük yapışma mı diyelim e, öyle bir şey. Bunu ölçüyorlardı. 98. iki grup, Berkeley ve Avustralya grupları. E, ve çok şaşırtan bir netice buldular. Kainat genişlemekle kalmıyor, hızlanarak genişliyor. Ki ilk başta inanmadılar değil mi? Böyle bir şey olamaz hatalı evet, olduğunu. Hat, i̇lk grup hata ettiğini zannetti. İkinci grup rakipleri ama hem arkadaşlar hem rakipler onlara söylediler. Biz hata ettik herhalde siz dikkatli bakın bunun bir terslik var bu olayda diye. İkinci grupta aynı neticeyi buldu ve daha sonra tabii kaç defa tekrarlandı. Kainat genişliyor ve hızlanarak işliyor. Şu andaki genişlemesini sürdürürse yaklaşık her 10 milyar senede bir, iki misine çıkacak büyüklüğü. Bundan şunu anlamamız lazım. Bir galaksi kümesini alalım. Mesela bizim mahalle galaksi kümesi. Bir de bir başka galaksi kümesi alalım. O galaksi kümelerinin arasındaki mesafe iki mislinde çıkacak 10 milyar sene sonra. Ama 20 milyar sene sonra onu da iki misli. Boşluklar da arada artıyor değil mi? Her şey. Artan boşluk. Artan boşluk yoksa ile güneşin arası yani tabii oraya kadar kalmayacak bu iş ama e, onlar açıl, açılmıyor. Çünkü iten kuvvet çok düşük bir kuvvet. O boşluğu büyütebiliyor yoksa mesela biz biz, büyümeye, biz olsaydık biz büyümeyeceğiz anlatabiliyor muyum? <gülüyor> o kadar kuvvetli değil sadece boşluğu tesir ediyor. Ve tabii sıcaklık düşüyor şu andaki kainatın sıcaklığı 3 derece. Mesela CERN'de yapılan deney, biliyorsunuz protonlar birbirine vurduruluyor. O ortam bir buçuk derece, yani CERN'deki ortam muazzam boşluğun ortasına gitseniz orası üç derece, CERN'deki bir buçuk derece. Bir buçuk derece absolut, yani üç derece demek eksi santigrat demek. Bu arada o evrenin oluştuğu zaman, o büyük patlamada çok daha sıcaktım Yani şimdi gittikçe soğuyoruz. Büyüdükçe de genişledikçe tabii. de serinliyor tabii. evren. Serinliyor şey, şey. <gülüyor> ya Çok şiirsel geldi kulağa. <gülüyor> Evrenimiz serinliyor. İmdatlar <Bir gülüyor> <daha taniyem. gülüyor> ya <Evet>, Böyle yelpaze. <gülüyor> Aa, evet. Ama bu ilk etapta herhalde müthiş bir sıcaklık var ve gittikçe, genişledikçe evet. de bu evet. sıcaklık da yok oluyor. Şimdiki durumda yani bunu iten şeye kara enerji diyoruz. Kara enerji denmesinin de sebebi İngilizceden bir şey kara olunca yani içi bilinmiyor anlamında. Evet. Kara Orta enerjin... çağları öyle diyorlarmış ya. Dark ages. Evet. Yani bu kara enerjinin Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ne yaptığını biliyoruz da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ve fizikteki en büyük şu andaki problemlerden bir tanesi. Ki evrenin sizin bir dersinizden hatırlıyorum. %95'i bundan mürekkep değil mi? Yani. Ee, kara enerjiden değil de enerji dağılımı şöyle enerji yoğunluğu. %70, ortalama sayıları vereyim. %70 civarı bu kara enerji. %25 civarı kara madde. Yüzde beşi de sizin, benim, NASA'nın, Dünya'nın, Güneş'in yapılmış olduğu atomik madde. Yani normal madde diye. Sadece yüzde beş. Sadece yüzde beş. Bütün galaksiler. Şimdi bakın bir trilyona yakın galaksi var. Bir trilyona yakın galaksi. Bir trilyona yakın galaksinin her birinin içinde ortalama yüz milyarlarca hatta trilyona yakın yıldız var. Bu yıldızların arasında gaz var. Şimdi bakın bunlar enerjiye nasıl geliyor. Bütün bu galaksiler yani trilyona yakın galaksi artı bu galaksilerin içindeki yani artı dediğim bunun içinde olan trilyon yıldız ve bu yıldızlar arasında gaz yüzde yarımı biraz geçiyor. Yüzde yarımı biraz geçiyor. O yüzden kara çünkü bilmiyoruz öbür taraftaki enerjiyi. Yüzde yarım kadarına yakını e, nötrino denilen ve kitlesi çok küçük olan ve... Kainatın birinci saniyesinde dışarı kaçmış olan, e, ilginç, e, pek bir şeyle de etkileşmeyen parçalar, nötrinolar. Yüzde dört de galaksiler arası, uçsuz bucaksız boşlukta olan gaz. Bütün bunları toplasanız yüzde beş. Bütün galaksiler, yıldızlar vesaire yüzde yarımı biraz geçiyor. Ö öteki taraf. Yani yüzde yarımı trilyona bilin galaksi. Öteki ee, onu da trilyona belin, Yıldız. Yani ne kadar yok gibiyiz. Veyahut şöyle söyleyeyim. Birisi gelse, bütün bu trilyon galaksiyi ve yıldızları alıp çöp kutusuna atsa, hatta hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü sadece yüzde yarımını attınız. Kara maddeyi bulan Vera Rubin. Bu da, bu da Nobel'i alamadı. İşte kadın olarak alamayan, kadın, kadın olduğu için var. alamayan. Bugün olmazdı. Bugünün batı dünyasında olmaz artık bu. Bu... Ee, Vera Rubin, 70'ler. 70 70 Yakın geçenlerde kaybettik e, Vera Rubin'i. Evet. E, kara enerjinin e, yani bu kadar evrendeki enerjinin büyük bir parçası kara enerji ve bu kadar az bilinmesinin sebebi ne peki? Onunla dair yani ne, ne hesaplanamıyor, ne, neden bilinmiyor? E, mesela ka, kara enerjinin... Ya neden kara? Çünkü anla, anlamıyoruz tam kar enerjinin ne olduğunu. Şunu da söyleyeyim bakın. E, fizikte bu e, önemli bir şey. Bir şeyi anlamadığınız zaman, yani anlamıyorum dediğiniz zaman buna bir kılıf uydurmuyorsunuz. Yani bu konuyu anlamıyorum, bu konuda cahilim. Bu konu üzerine bekliyorum, çalışıyorum. İşte ben olmasam başkası, başkası olmazsa onun torunu falan bir yerde bulur şeysi var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu... E, bilmemeyle barış içinde yaşamayı öğrenmiş kişiler, fizikler. İlla ona bir şey uydurmak zorunda değiller. tabii mi? Böyle ittiren bir mekanizma bu dark enerji. Fakat tam olarak nedir, bunu bil bilmiyoruz. Ee, yapılan hesaplar umiyetle çok çok çok uzağında kalıyor. Ee, dolayısıyla bir önemli bir fikir bekliyor bu. Kara madde de enteresan. Kara madde şöyle, bu Vera Rubin'in Rubin e, kara maddenin varlığı, kara maddenin va var olduğu 1930'larda Kaltek'te Zwicky'nin e, öne sürdüğü bir teoriydi fakat e, pek e, tutmadı e, nedense insanlar çok dikkat etmedi diyeyim fakat Vera Rubin tartışılmaz bir şekilde bunu gösterdi. Yani böyle bir madde olgusu olması lazım diye. E, Kara madde şöyle bir şey, yani düşünün %25 kara madde, %5 madde, yani normal madde. Şimdi kara madde olmasaydı kafi derecede madde yok bu galaksileri ve yıldızları yapacak. Kara madde bir anarahmi, anarahmi gibi fonksiyon gösterdi. Yani büyük bir kitle, bunun içine madde düştü ve o düşen maddeler galaksileri yıldızları oluştururlar. Yani kara madde olmasaydı bunlar böyle uç uçuşup gidecekti belki. Şimdi bu galaksileri söyledim. E, enteresan bir şey de şu, e, kainatın ilk anlarında kainat inşa edilirken 3. dakikalar civarı e, sadece hidrojen ve helyum var ve nükleer birleşmeler duruyor. Durmanın sebebi de kainatın genişlemesi düşün daha 3. dakika Kainatın genişlemesi ve o nükleer reaksiyonlar, füzyon reaksiyonları için gerekli sıcaklığın düşmüş olması. Dolayısıyla şey duruyor, nükleer füzyon duruyor. Demek ki kainatta sadece hidrojen ve helyum var. Üçüncü dakikadan sonra atom çekirdeği olarak. Halbuki mesela küpenizde altın görüyorum. Ne bileyim burada... Karbon var karbon Fersiyon var, işte. nefes aldığımız oksijen var. Bunların hiçbiri ortalıkta yok. E, neticede bunlar nasıl oluyor? Çünkü biz oradan oluşuyoruz. E, Helyum ve hidrojen ilk iki. Helyum oluşuyor hidrojenin hidrojenlerin birleşmesinden. Aslında helyumun oluşumu gecikiyor. Geci, yani bir sebepten dolayı e, gecikiyor. Helyumun oluşumuna giden yolda döteron var. Yani bir proton, bir nötron birleşecek. Fakat bunun birleştiği zaman bunları ayırmak çok kolay. Yani birbirlerine sıkı tutulmuyorlar. Dolayısıyla nasıl geçecek helyuma? Geçemiyor, bekliyor. Ne zamana kadar? Sıcaklık düşene kadar. Yani nötronu bozamayacak hale gelene kadar. Ondan sonra çabucak helyuma gidiyor. Helyumdan sonra artık vakit yok. Geçmiş olsun oluyor. Ve nükleer sentez Leme, füzyon diyoruz ona. Duruyor. Şimdi büyük yıldızlar oluşuyor. İşte aradan zaman geçiyor. Birkaç yüz milyon sene geçiyor. Yıldız oluşuyor. Bu yıldızlar büyük yıldızlar, ilk yıldızlar. Bunlar patlıyorlar süpernova olarak. Hem yıldızın merkezinde elemanlar oluşuyordu. Hem patladığı zaman o yüksek enerjide işte uranyum olsun, altın olsun, gümüş olsun orada onlar oluşuyor. Ve bunlar tabii yıldız patlamasıyla uzaya saçılıyor. Böyle gidiyorlar. Nereye kadar? Gittiği yere kadar derler ya öyle bir şey. Gittiği yer şu. Bir yerde kendisini çeken bir kütle bulursa, boşlukta gitti, gitti, bir yerde bir kütleye rastladı. O tarafa doğru dönüyor ve gidiyor. Derken oralarda yıldızlar oluşuyor. Derken o yıldızlar patlıyor. Onların yarattığı elemanlar böyle gidiyor. Bizim güneşimiz üçüncü kuşak yıldızı, Generasyon. torun torun yıldız. Şimdi buradan anlıyoruz ki ağır madde oranı hidrojen ve helyuma nazaran çok düşük. %1-%2 civarında bu. Yani şu anda kaynakta Demir olsaydı. İşte hep hepsi o... çok çok az. Yani %75 hidrojen, %25 helyum var Yüzde %1-2 mertebesinde bütün bunlar. Yani bütün bunlar bir şey nasıl diyeyim? Ee, impurity, bir e, kat, katkı e, gibi bir şey. <gülüyor> Böyle bir şey. Ee, bir yandan da bu büyük şans. Çünkü mesela demire gitseydi ilk başta, o zaman mesela güneşin merkezi demir çünkü ağır, nasıl dünyada demir merkezde neden? Ağır eleman olduğu için. Ağır çöküyor. Ama demir olsaydı demir füzyon yapmıyor. Demek ki güneş Evet bir kütle olacaktı ama böyle bize hayat veren, bir sıcaklığı veren bir şey olmayacaktı öyle duruyor olacaktı. Biz de bu etrafta dolaşan bir soğuk kaya parçası olacaktık. Yani o reaksiyonun durmuş olması bir yerde büyük şans. Yani ee, enerji zaten şey olurdu değil mi? Orada direkt e, bu kadar sürekli doğurgan bir hale almazdı. Yani e, hidrojen olması güneşin bir de büyük yıldız değil bize çünkü... Evrim için zaman tanıması lazım. Evrim çok yavaş giden bir olay. Yani dünyada hayat takriben 3,5 buçuk milyar senedir var. Yani biz sapyanlar evrim yok diyorlar ama Efendim? evrim yok diyorlar. Ama sonra hepsi gidip e, e, antibiyotik arıyor, değil mi? Ey, ey doktor, <gülüyor> bana uygun bir antibiyotik. E, dolayısıyla bizim zamana ihtiyacımız vardı. Bu büyük mesela Betelgeus'un etrafındaki bir planet olamazdık. Çünkü o tadıcız, kadar büyük bir büyük, hız, hızlı yanıyor o hızlı yanıyor Güneş tam dengede yani bize bu zamanı tanıdığı Güneş üç buçuk az buz bir şey değil yani üç buçuk milyar sene sapiyanların şey sene birkaç yüz bin sene yani bütün bunları size dinlerken bir önceki derste de hani kendi aramızda latife yaparak işte mucize yok vesaire diyoruz ama yani her şeyin bu kadar kıvamında olması ve güneşin işte kitlesinin böyle olması, işte dünyanın mesafesi, su olması vesaire Bütün bunlar aslında mucidenin kendisi o açıdan bakacak olursak biz, ve müteşekkir olmamız gerekiyor. Tabii müteşekkir olmamız lazım. Ne kadar şanslıyız. Fakat diğer açıdan da şöyle bakmak lazım. Başka türlü bir planette olamazdık zaten. Yani böyle bir planette olabilirdik. Yani biz olacaktık da bu bize... Yardımcı bir şans değil biz ancak böyle bir planette olabilirdik bu kadar zamana ihtiyacımız vardı belki başka dünyalarda başka dünyalar derken başka güneşlerin etrafında başka planetler vardır bu arada şu sayıyı da söyleyeyim bu da enteresan bir sayı şimdi biliyorsunuz son 5 senedir ilk defa başka yakın yıldızların planetleri gözlemlenmeye başladı. Yıldızın planetini gözlemem ne kadar zor gördünüz. Dünya, güneş, dünyadan bir ışık çıkmıyor. Yani ışık yansıyor belki ama daha Satürn'e kadar gittikten sonra şeyi görmüyorsunuz dünyayı neredeyse. E şimdi başka bir yıldızın planetini takip etmek çok zor. Ancak yeni yeni yapılabilmeye başlandı. Fakat sayılar enteresan. Yani dünyaya yakın özellikleri olan planetlere bakıyorsunuz. Ne kadar sayı şu kadar. O zaman diyorsunuz ki mesela e, galakside ne kadar yıldız var? Bu kadar yıldızın şu kadar planeti olsa, şu kadar oranda dünya şartlarına yakın planet olabilir. Peki toplam sayı ne? nedir bu? E, 11 milyara yakın geliyor. Dünya şartlarına yakın olabilecek planet sayısı sadece bizim galakside. Bir trilyonda ga başka galaksi var. Yani Uzaylı bir... arkadaşlarımız olabilir Olabilir, orada. Olmayabilir de, olabilir de. Yani... Ama olma ihtimali de yok değil. Tabii yine fizikten mülham konusu. bir şey bulunana kadar tamam çalışırız ediyoruz ama vardır yoktur demeyiz. Ta ki ne zaman tam bulunur işte o zaman. Carl Sagan ilk e, galiba uzaylılara mesaj yazan adammış. Yani böyle gönderilen evrene. <gülüyor> Şimdi onlar da biraz romantik yani denize, ha denize şey bırakmışsınız. Ee, şişenlikçi mesaj tamam, bu, bu da onun gibi bir şey. <gülüyor> Şimdi enteresan bir şey de şu e, Einstein bu homojen dedik yani her taraf aynı, her yönde aynı. Einstein'in e, denklemlerinin e, çözümü. Şu an, bu arada Einstein'in teorisiyle ilgili bir basit bir şey de sö söyleyeyim. Sizin saatiniz var mı kolunuzda? Hayır. Peki. Sizin saatiniz var. Benim saatim var ama bir saate daha ihtiyacımız var. Bir Peki, farz edelim. Eliften alalım, bir saat geliyor. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bu E-Equals MC Square'den mi gideceksiniz? Hayır, hayır, hayır. hayır. Ay, işte. Bu şimdi genel teori, genel görevlilik Ne Kısaca tarifi şu, veya anlatımı şu diyeyim. Şimdi şurada iki saat olsun. İkisi de aynı fabrikadan, aynı şekilde, öyle değil ama yani ikisi de perfect, mükemmel saat olsun. Aynı saniyeleri falan gösteriyorlar. Şimdi bunların arasını uzaklaştırıyorum. Şimdi bir bakıyorum ki bir tanesi süratli çalışıyor, bir tanesi yavaş çalışıyor. Bozulduklarından dolayı değil. Yani ortam öyle olduğu için saatin biri hızlı çalışıyor, biri yavaş çalışıyor. Peki sonra ne oluyor? Hızlı çalışan taraftan bir obje bıraktığınız zaman, mesela bir top bıraktığınız zaman, bu top yavaş çalışan tarafa doğru gidiyor. Şimdi, gerçi biz fark etmiyoruz ama bir gökdelenin üstünde saat... Daha hızlı çalışıyor yerdeki saate azana. Dolayısıyla gökdelenin tepesinden bir top bıraksanız veyahut yerden bir top bıraksanız yerdeki top gökdelenin tepesine çıkmıyor ama gökdelenin tepesindeki top saatin daha yavaş çalıştığı yere doğru gidiyor. Yani şey, olay bu. Bunu ne kadar güzel basit anlattınız. Ee, ayrıca bunu teşekkür ederim ama bu anlatımın popülerize eden, bu sene Nobel'i alan Kip Thorne, onu söyleseyim. <gülüyor> Ama evet yani çok sonuçta Einstein'ın teorisine bakınca özellikle bu hep tren örneği de verilir. Onun örne örneğindeki tren çok daha komplike, bu çok daha anlaşılır oldu. Şimdi bu başta homojenlik demiştik ya, her tarafta aynı. İşte Einstein'in bu teorisinin çözümleri üçe ayrılıyor. Bir, yani basit çözümleri var. Kainat ya kapalı bir kainat, ya düz ve sonsuz bir kainat, yahut da at eğri gibi düşünün iki boyutta bu şekilde açılan, büyüyen bir kainat. Şimdi soru şu, bizim kainat hangisi bunlardan? Çünkü matematiksel olarak teori her üç çözümü de mümkün görüyor. Fakat acaba tabiat hangisini seçiyor? Bu kolay değildi bunu ölçebilmek. Mesela basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. Hepimiz ilkokulda şey öğrenmişizdir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ama bu kağıt üstünde düz geometride böyle. Şayet siz bu üçgeni dünya üzerinde çizerseniz dünya yuvarlak. Dolayısıyla o üçgen artık düz değil. O üçgenin iç açılarının toplamı 180'den büyük oluyor veya at üzerine çizerseniz 180'den küçük oluyor. Şimdi üçgen çizmeniz lazım ama bu üçgenin noktaları milyarlarca ışık senesi olmaktır. Dolayısıyla kolay değil bunu ölçmek. Nasıl ölçmek? 30 seneye, 30 seneye yakın e, sürdü. Bu Nobel e, getirdi ha? Efendim? Getirdi mi bunu Nobel? Yok haber? getirmedi. <gülüyor> daha daha getirmedi. Fakat e, bulunan şey şu. Düz, geometri düz. Yani çok muazzam büyük bir üçgen çizsek iç açılarının toplamı 180 derece. Aynen ilkokulda öğrendiğimiz gibi. Fakat bunun e, götürdüğü enteresan bir e, netice var. O da şu. Şayet e, kapalı olsaydı kainatın enerjisi negatif olacaktı. Düz ise sıfır yok at eğri gibi ise pozitif. Şimdi düz çıktığına göre Kainatın toplam enerjisi sıfır. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl sıfır olabilir bu enerji? İşte güneş, koskocaman, kütle, bir de yanıyor bu kadar. milyonlarca yıldız. o kadar bilmem ne falan. Fakat gözükmeyen bir negatif enerji var. O da gravitasyonel enerji. O da negatif. Dolayısıyla sanki kainatın enerjide korunduğuna göre sanki kainatın başında bu sıfır enerji ikiye ayrılmış. Pozitif enerji, negatif enerji gibi. Yani. Bu da şunu gösteriyor yani şayet bu doğruysa ki doğru olduğunu düşünüyoruz artık. Birinci model. Yani kainat düz ve toplam enerji sıfır ve enerjinin sıfır olması da şöyle. E, kainatın düz olması şu anda yüzde bir hatayla düz bulunuyor. Şu anda yüzde bir hataysa kainatın başında e, takriben e, e, trilyonda birin binde biri kadar hata payıyla düşün ne kadar asat payı. O kadar hata, az hata payıyla düzdü. O, e, bu tabii şu düşünceyi getiriyor. Ya bu evreni kurmak bir enerjiye mali olmuyor. Bir fiyata mali olmuyor. Peki o zaman kendi sıfır kendine enerji. sıfır enerjiyle kur, kuruluyor. O zaman peki başka evrenler var mı sorusuna geliyorsunuz. Evet bu herhalde paralel son yılların evren, en toplar. Evet, paralel popüler. evren. He, götüren şey şu. enerji multi e, evren. Multi evren evet. E, yani birçok evren var mı? Hatta belki sonsuz evren doğmuştu bizden önce. Bizden sonra da sonsuz evren doğacak ve şu anda da patır kütür her tarafta evrenler doğuyor. Ki etrafta çok teori var dedim. Yani şurada yerden evet. tuttum pek çok yani şurada eskilerde yerden şimdi yani yeni pek çok teori var. Ama teorinin bol oluşu, memnun oluşu doğru olması meselesi değil. Dediğim gibi fizikte bir tane şey var. Tabiat buna ne diyor? Onu onu görmeniz lazım. Ben ne diyorum değil. Bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi tabii paralel evren e, fikrini destekliyor bu enerji, toplam enerjinin sıfır oluşu. Fakat diğer evren var demek için onunla bir temas kurulması lazım. Ve yani, e yani, fiziksel, yani paralel ise yani kelimeden çıkalım. <gülüyor> hayır o şekilde paralel de. yani, O nasıl birbirine haberdar olabilir bunlar? Yani büyük ölçüde olamayacaklar. Varsa Ve, da. Varsa da yani... Bu böyle bir farazi olarak e, kalacak. En sonunda e, isterseniz bu patlama çok yanlış anlaşılan da bir şeye geliyor. Bu büyük patlama nedir? Evet, öncelikle o e, patlama hikayesinde o kelime nereden geliyor? Yok. Big Bang nereden çıkmış? E, Big Bang, e, Fred Hoyle adlı bir astronomun, tanınmış bir astronomun BBC ile yaptığı bir radyo, e, işte, söyleşisinde Big Bang'e inanmayan birisi Fred Hoyle ve onun kendi teorisi var ve gayet de bir şöhreti de var. Onunla gelen bir kibir de var ve bunu böyle şey yapmak istiyor. Bu kötü bu kötü teori yapmak istiyor. Dolayısıyla o şeye Big Bang. Yani onu biraz hakeretilmiş tarzda kullandı fakat hayret bir şekilde bu isim tuttu. Ondan sonra e, aynen şey gibi Higgs Bozon'un kitabını yazan fizikçi e, bu partiküle Gundam alınan belası parça çünkü bir türlü bulunamıyordu. Fakat kitabın editörü Gundam Particle değil de God Particle dedi. Tanrı, <gülüyor> <gülüyor> Tanrı parçası diye tuttu. Yani insanlar enteresan yani insan psikolojisi. Bu bir ben ismi böyle geldi. Nedir derseniz kısaca söyleyeyim. Ee, bu patlama bizim dünyada gördüğümüz patlamalar cinsinden bir patlama değil. Bizde bir patlama dediğimiz zaman e, bir küçük hacimde basınç, yüksek basınç üretiyorsunuz. Dışarısının basıncı düşük ve bunu serbest bıraktığınızda e, veya dışarı çıktığında burada içinde basınç büyük, dışarıda basınç küçük, pat diye gidiyor. Şimdi... Bir balon gibi düşünelim. Bir... Balonu patlatıyorsunuz gibi. Öyle değil. Bu öyle değil. Bu öyle değil ve... E... Sıfır enerjiden bir de... Şöyle bir söyleyeyim. E... Bir kere kainatın içinde basınç her yerde aynı. Yani dolayısıyla... Bir yerde bir, ortada birikmiştir. Büyük, de... büyük, büyük bir basınç burada vardı. Bu tarafa gidiyor şeklinde değil. E... Patlayan şey boşluğun kendisi. Patlayan boşluk. Boşluk büyüyor. Yoktan var olma <gülüyor> Boşluk boşluk büyüyor. Ee, boşluk da çok enteresan. Yani şimdi bu kelimeleri belki tekrar yeniden tarif etmek lazım. Mesela boşluk hiçlik değil. Mesela hiçbir şeyin Yok. olmadığı yer hiçbir yer değil. Boş bir yer ama hiçbir yer değil. Anlatıyorum böyle bir garip bir şey. Ee, dolayısıyla büyük patlamadan e, anladığımız e, birdenbire bu boşluğun e, büyümesi. Bugün de hala büyüyor, yani hem de hızlanarak büyüyor. Ya Big Bang deyince e, herhalde fizik bilmiyeni de fiziki olmayan insanların kafası şöyle karışıyor. Sonuçta bir patlama adı üstünde patlama ya bu. Ama ne patlıyor? Yani orada bir boşluk dediğiniz şey de bir şey değil mi? Do Dolayısıyla dediğiniz gibi kelimelerde de sorun var belki burada. Yani, yani bir enerji e, dalgalanıyor ama bu dalgalı... Hayır, bo boş büyüyor. Şu, an, şu anda da öyle. Başta daha kuvvetliydi bu. Şimdi daha düşük seviyede. Yani e, galaksi kümelerinin arasında büyük boşluk var. Mesela öyle boşluklar var ki 100 milyon ışık senesi mesela bom bomboş diyelim. E, bu büyüyor. Hubble Kanunu da zaten bu. E, Arasında büyük boşluk var ve bu boşluk büyüyor. Daha uzaktaki daha hızlı büyüyor. Daha uzaktakin daha hızlı gitmesinin sebebi de yine bu homojenlik. Şayet o galaksiye gidip bize baksaydınız bizim galaksi daha hızlı böyle gidiyordu. Yani herkes aynı şeyi görüyor onu demek istiyorum. Hiç, hiç, siz kendi merkezinizdesiniz tabii yani dünyaya kainata bakıyorsunuz. Siz kendiniz merkezinizdesiniz ama herkes kendi merkezinde. Merkezi kimse bir şey yok zaten. Kimse kainatın merkezinde değil. Herkes kendisinin merkezinde. Böyle ilginç bir e, durum kainat. Tek diyeceğim şey şu, tekrar başa döneyim. Fizik kuralları her yerde, her zaman için geçerli. Bunu gayet iyi biliyoruz. Kesin biliyoruz. Yani burada zerre kadar bir tereddüt yok. Bu fiziki uzayda e, kainatın var olduğu andan itibaren şu ana kadar fizik kanunları hep geçerliydi, her yerde geçerliydi, her zaman geçerliydi ve bu böyle devam edecek gözüküyor. Bence bu tam kapatmak için çok ideal bir nokta. <gülüyor> Zaten Big Bang ya da büyük patlama çok merak edilen bir konu. Belki buna son bölümlere doğru daha detaylı bir şekilde gireriz ama evet şimdi kabahatlarıyla kabahatleriyle gireriz. Kabahatleri diye kaba kabahat. <gülüyor> <gülüyor> Kabahatler Big Bang olmasa biz de olmayacaktık. Evet, tamam. teşekkürler. Ben teşekkür